بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوبي اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحيمين آمين لذلك نحن في درسنا لا إله إلا لا إله إلا الله anlamı nedir, ne anlama geliyor? Allahü Teala bizden neye inanmamız gerektiği, neyi reddetmemiz gerektiğini e, emre yani emirlerini öğrenmeye çalışarak La ilaha illallahı tanımaya genel olarak tanımaya çalıştık. Bugünkü dersimizde inşallah La ilaha illallahın şartlarını işlemeye çalışacağız. Tabi Akla şöyle bir soru gelir. La İlahe İllallah'ın da şartları var mıdır? Nereden çıktı? Şu ana kadar böyle bir şey işitmemiştik. Evet, işitilmemiş olabilir. Uzun süredir La İlahe İllallah anlatılmadığı için insanlar cahil kalmış olabilirler. Ve bunun sebebiyle de birçok şirke, birçok muhalefete, birçok yanlışlara da düşmüş olabilirler. Bu, bu kelimenin şartlarının olmayışı değil, insanların kendi arasında unutulması, anlatılmaması, alimlerin bu konuda anlatmamasından kaynaklanıyor. Ve bugün, yani halk, İslam, İslam dinini öğrenmeye çalışan bir halk ve hatta İslam'ı öğrenmek isteyen, duymak isteyen bir halk, camilere gidecek olsa böyle bir kelimeyi, şerhini anlamını işitemez. Çünkü camiler tağutların kontrolü altında olduğu için Dolayısıyla camilerde La İlahe anlatılmaz. Şartları anlatılmaz. Bozan unsurlar anlatılmaz. Televizyonlarda dinlemeye çalışsa akrib hiçbir kanalda kanalta La İlahe ne anlama geliyor? Şartları nedir? Bozan unsurlar nedir? Anlatılmaz. Çünkü tağutların hesabına gelmiyor bu. Onlarla çelişiyor. Hz. İbrahim'in döneminde olduğu gibi bütün peygamberlerin ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olduğu gibi eğer müşriklerin hayatına karışılmayacaksa, onların din anlayışına karışılmayacaksa buyurun istediğiniz kadar namazınızı kılın. Oruç tutun, infak edin, iyilikte bulunun. Bunlar zarar getirmeyen şeyler. Bunlar güzel olan şeyler. Ama ne zaman ki La ilahe illallah derseniz eğer Allah-u hayatımızın her bir alanına katarsınız, bizim şahsi menfaatlerimiz ortadan kalkacaksa, bizim artık hakimiyetimiz ayaklar altında ezilecekse, tağutlar ne yapıyordu o zaman? Bütün güçleriyle karşı duruyorlardı Ve bütün imkanlarını bu kelimenin yayılmaması, anlaşılmaması için bütün imkanlarını da ne yapıyorlardı? Harcıyorlardı, seferber ediyorlardı. Dolayısıyla günümüzde de tağutlar Kesinlikle bu kelimenin anlaşılmaması için, açıklanmaması için, yayılmaması için, öğrenilmemesi için bütün imkanlarını ne yapıyorlar? Seferber ediyorlar. Ve bunun için çok büyük imkanlar sunuyorlar. Yani harcamalarda bulunuyorlar. Düşünün çocukları mesela okullarda yetiştirirken 8 seneyi mecburi yaptılar. Şimdi anaokulu, bir senelik anaokulu da mecburi yaptılar 9 sene oldu. Dokuz sene boyunca büyük masraflara giriyorlar ve küçücük çocukları daha küçüklükten kendi istedikleri ideolojiye göre ne yapmaya çalışıyorlar? Yetiştirmeye çalışıyorlar. Kendi dinlerini aşılamaya çalışıyorlar. Laiklik dinini, kemalizm dinini, demokrasi dinini ve İslam'dan uzaklaştırarak, mahrum ederek ve İslam'a düşman olarak yetiştirmeye çalışaraktan bunu sunmaya çalışıyorlar. Gece gündüz televizyonları Bunlar için yapmış oldukları masraflar, bunların tiyatroları, sinemaları, basın yayın, gazeteleri, kitapları, yani allah buyurduğu gibi estaizubillah innel lezine keferu yunfikune emwalehum liyesuddu an sebilillah küfür ehli diyor, mallarını diyor Allah'ın yolundan alıkılmak için harcarlar. ha. Onu infak edecekler. Allah'ın yolundan alıkoymak için, engellemek için. Sümme takunu aleyhim hasraten sümme yuglebun. Onlar için bir pişmanlık olacak, hasret olacak. Eyvah! Keşke harcamasaydık, keşke yapmasaydık pişman olacakları. Gün gelecektir ve mağlup da olacaklardır. Allah'ın izniyle o infak ettikleri mallar, heder olacak, boşa çıkacaktır. La ilahe illallah hakim olacaktır. وَاللّٰهُ مُتِمُّ ve وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ allah Teala nurunu kafirler istemese de, başka bir ayette müşrikler istemese de allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Dolayısıyla onlar imkanlarını seferber edecekler, paralarını harcayacaklar. Ama Müslüman muvahhidler de gece gündüz demeden Allah'ın dinine sahip çıkıp anlatmak zorundalar anlatacaklar. O zaman inşaAllah Allah'ın nuru ne olacak? Hakim olacak. Bunların yapmış oldukları o harcamalar, o büyük çalışmalar hepsi heder olacaktır. Düşünün bu e, Müslim'de geçen hadiste hani kral, kralın sihirbazı var. Ve sihirbaz küçük bir çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Bu çok ibretlik bir kıssa. Kral bu çocuğun yetişmesi için sihri öğrenmesi ve daha sonra kralı müdafa etmesi için ilmini o yolda kullanıp halkı kandırmak halkı krala boyun eğdirmek için ilmini kullanacak. Dolayısıyla sihir öğrenmesi gerekiyor. Sihirbaza gönderiyor. Onun için harcaması vardır. Onun için gelecek vaat etmiştir. Onun verilemiş olduğu pusla okumaktadır o küçük çocuk. Bir süre sihirbazın yanında sihir öğreniyor. Fakat hani hadiste geçtiği gibi sihirbaza giderken yolda bir de bir alime rastlıyor. Tevhid elinden Müslümanlardan bir alime rastlıyor. Onun yanına uğruyor. Sen kimsin? Neyi anlatıyorsun? Neyi bahsediyorsun diye yanına oturunca bu bu alim ona tühidi anlatıyor. İslam'ı anlatıyor. Allah'a anlatınca çocuk ne yapıyor? Zamanla yapmış olduğu şeylerin batıl olduğuna kanaat getiriyor. Ve o alimin ona sunduğu dine ne yapıyor? Giriyor. Ve daha sonra tabii hafiften bir tereddüt var içerisinde. allah Teala o tereddütün gidermesi, gidermesi için ona bazı e, ayetler sunuyor. Yolda giderken işte büyük bir hayvanın milletin yolunu kestiği bir da bir yolunda milletin yolunu kestiği ve insanlara eziyet vermekte olan bir hayvan hayvanı görünce Bugün diyor tabi ondan hemen sihir yapmasını bunu def etmesini istiyor halk. O da diyor ki bugün anlayacağım rahip mi haklı yoksa sihirbaz mı haklı. Ondan sonra eline taşı alıp da, besmele çekip attığı zaman o zaman o hayvanı def etmiş oluyor. İnsanların yollarını açmış oluyor ve anlıyor ki o din adamının ona sunduğu din hak olan dindir. Allah'ın dini budur. Gerisi ise batıl bir şeydir. Ve o günden sonra büyük bir davetçi oluyor. Kralın karşısına çıkıyor, halka haykuruyor, kral, kral onu öldürmeye çalışıyor, bir türlü öldüremiyor, halka anlatmaya çalışıyor, büyük bir davetçi oluyor. Halbuki onun için yıllardan beri belki böyle masraf yapılmış, özen gösterilmiş, yani tam kralın istediği şekilde yetişsin diye. Fakat bakıyorsunuz ki bir alimin güzel bir daveti, biraz ilgilenmesi o insanı, 180 derece başka bir yola Onu değiştirmiştir. Ve büyük bir davetçi ve büyük bir mücahit kesiliyor. Ve hayatını da şehadetle de bitiriyor, kapatıyor. En büyük cihadı yapıyor çünkü hakkı kralın yüzüne karşı haykırıyor. Ve bunun neticesinde de idama mahkum oluyor. Tabii bir de öldüremiyor kral onu. En son diyor ki eğer bu çocuğun Rabbi adına diye Allah'ın adıyla diyor oku fırlatırsan o zaman öldürebilirsin diyor. Hayatını bile sırf Allah'ın dini daha çok yayılsın diye onunla kapatıyor o gerçek küfürde kral böyle yapınca halk bölük bölük, bölük grup grup Allah'ın dinine girmeye başlıyorlar. Ve onun neticesinde ateşe atılıyorlar. Şehit edilmeye başlanıyor o Ashab-ı Uhud kıssası. Evet demek ki bu küfür ehli sürekli imkanlarını seferber edecekler Allah'ın dinini engellemek için. La ilahe illallah'ın anlaşılmaması için. Ve bizler de imkanlarımızı Allah'ın dini için seferber edeceğiz. Bunu her yerde her mecliste anlatmaya çalışacağız. Allah'ın dinine davet edeceğiz. Ve böylece onların sundukları batıl bir anda zail olacak hak hakim olacaktır inşallah. Evet. Peki bildiğim gibi sorulabilir işte bu şartlar nereden çıktı biz duymamıştık. Bu şartlar ayetlerde ve hadislerde geçiyor. Biz bir ayeti güzelce öğrenmek istiyorsak bu ayeti açıklayan ayetlere de bakmamız lazım. Ya da onu açıklayan sünnete bakmamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz s.a.v. bu ayetleri nasıl anlamıştır? Hayatına nasıl tatbik etmiştir? Sahabe-i kiram, Resulullah Efendimiz s.a.v. terbiyesine yetişen o sahabe-i kiram hayatlarına nasıl aktarmışlar, nasıl yaşamışlar, onlara bakıp da ne yapıyoruz? Ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla La ilahe İllallah da anlarken, şartlarını bilirken, yine ayetler ışığında hadisler ışığında Selef-ü Salihin, yani sahabe tabi'in, sahabeye güzellikle uyan o tabi'in ve etba'at tabi'in, onlara da güzellikle tabi olan, Allah'ın razı olduğu o insanlar, Nasıl yaşanmışlar, nasıl tablik etmişler, hayatlarına nasıl girmiş, hayatlarında ne gibi değişikliğe, sebebiyet vermiş. Bunları öğrendikten sonra biz de ne yapacağız? O zaman gerçekten La İlahe İllallah'ın anlamını öğreneceğiz ve biz de onlar gibi yaşayacağız ki Allahu Teala bizden bu dini kabul etsin ve bizi cennetlik eylesin, Müslümanlığından eylesin. Dolayısıyla bu sunulacak olan, gelecek olan deliller Kur'an'dan ve sünnetten gelen delillerdir. Evet, şartlarından birincisi La ilahe illallah diyen bir insanın Müslüman olabilmesi için bu sözün ona fayda verebilmesi için birinci şartı Bunu nut etmesi, yani söylemesi ve ikrar etmesi gerekiyor. İmkanı olup da yani tat olmayan, dilsiz olmayan bir kişi imkanı ol, ol, olup da La ilahe illallah demiyorsa o kişiden Müslümanlığı kabul edilmez. Dolayısıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorundadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulü'dür. Dolayısıyla bir kişinin zahiren Müslümanlığına hükmetmemiz için gerekli olan şartlardan bir tanesi de alametlerden bir tanesi de onun diliyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi gerekiyor. Allah katında mümince olabilmesi için. Peki bunun delili nedir? İkrar etmek, bu sözü söylemek. Bunun delilini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde görüyoruz, hayatında görüyoruz. Biliyorsunuz Ebu Talip Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arız amcasıydı. Ve Hz. Resulullah çokça yardımcı olmuştu. Hz. Resulullah'ı müdafaa ediyordu. Ve onun uğruna da eziyetler çekiyordu. Çokça eziyetlere de katlanmıştı. Üç sene ambargoya o da maruz kalmıştı. Müşrikler ona aşırı bir şekilde baskı yapıyorlardı. Şu yeğenli durdur. Dur, şu yeğenli sustur. Şu yeğenine söyle de artık bizi ayıplamasın. Dilimizi ayıplamasın. İlahlarımıza dil uzatmasın diye. Ona da baskı yapıyorlardı. Ebu Tayyip'in bir durumu da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu daveti e, belki kalben hak olduğunu görmüştü, bilmişti fakat amelen teslim olmamıştı. Ve dil ile de bunu ikrar etmiyordu. Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yananlamıyordu sen yalan söylüyorsun, sen batıl bir şey getiriyorsun demiyordu. Ama Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'a davet ettiği zamanda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, ben de Müslümanlardanım diyerekten Müslümanların kafına katılmamıştı. Ve böyle yaşamıştı. Resulullah efendimizi yanılmadan, hatta bilakis destekleyerek yaşamıştı. En son ölüm döşeğine yattığı zaman ölümle yüz yüze burun buruna geldiği vakit Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu son anda ki ona İslam'ı arz edersem ya ilahe illallah arz edersem belki kabul eder ve böylece kurtulur diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça ümitle ediyordu istiyordu yani amcasının hidayet bulmasını Müslüman olmasını çok içtenlikle ediyordu ve onun için de üzülüyordu çünkü kendisi de çok sıkıntılara katlanmıştı Hazreti Resulullah sendimi sallallahu ve Müslümanlara iyiliği çokça olmuştu. Keşke bu da Müslüman olsa, keşke o da Müslümanların safına katılsa. Keşke o da Müslümanlar gibi la ilahe illallah demiş olsaydı. Zaten bunun çilesini çekiyordu. Bunu temenni ediyordu Resulullah sendimi sallallahu onun yanına çıkıp gidiyor. Tabii ölüm döşeğindeyken bir bakıyor Ebu Tâlib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Tabii Umeyye var. Müşriklerin iki ileri geleni. Şirkte azgın olan, şirkin imamlarından olan, şirkin liderlerinden olan iki tane büyük müşriği orada görüyor. Onlar da onun başında oturuyorlar. Tabi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e geliyor, amca diyor, la ilahe illallah söyle de diyor. Bu kelimeyi söyle ki ben de Allah katında sana şahitlikte bulunayım diyor kıyamet gününde. Ebu Talib tabi etrafındaki o iki müşreye bakıyor. Bir Ebu Cehil'e bakıyor. Bir Abdullah bin Ebi Umeyye'ye bakıyor. Hemen tabi onlar atılıyorlar Sakın sakın Ebu Talib diyorlar. Sakın bu kelimeyi söylemeyesin. Sen ata'nın dininden mi döneceksin yoksa? Bu adamın dinine mi tabi olacaksın? Hayatını sen yani bizim atalarımızın dinde geçirmişsin. Son anda dinini mi değiştireceksin diye orada ona ne yaptılar? Müdahalede bulundular. Öbür taraftan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? İslam'a davet ediyor. Amcacığım diyor. La ilahe illallah söyle diyor. Söyledik ki sana kıyamet gününde şahitlikte bulunayım. Fakat Ebu Talibine bir Resulullah Efendimiz'e bakıyor bir onlara bakıyor ve en son ben atalarımın dinindeyim diyor. Ve canlı böyle pislim ediyor. Ölüyor. Maalesef o kelimeyi söylemiyor. Tabi böyle olunca Resulullah Efendimiz ve onun için baya üzülüyor. Keşke söyleseydi de dedi ki Allah'ın yanında bu onun için bir mazeret olurdu dedi ki Allah'ın affına ulaşırdı. Fakat söylemediği için bu kelime ikrar etmediği için artık bu insan müşrik olarak ahirete göç etmiştir. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre diyor ki, men edilmedi müddetçe amcam için istiğfarda bulunacağım. Onun için yani bağışlanma dileyeceğim. Amcası için baya üzülüyor. Keşke iman etmiş olsaydı bu kadar faydası dokunan, bu kadar iyiliği dokunan, bu kadar çile çeken. Keşke bu kelimeyi söyleseydi. Fakat allah Teala ayet indiriyor. Estaizu billah. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِّ قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَذَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ Bir peygamberin ve iman edenlerin müşriklere istiğfar etmeleri söz konusu olamaz. İstiğfar edemezler. Velo ki bu müşrikler onların ikrabaları olsa dahi onların yakınları ve akrabaları dahi olsa. Kendilerine bu insanların cehennelik oldukları ortaya çıktıktan sonra belli olduktan sonra ne peygamber ne de müminler onların da istiğfarda bulunamaz. Bağışlanma dileyemez. Çünkü bunlar iman üzere göç etmemişler. Bunu hak etmiyorlar. Bu ayeti indirdikten sonra Allah-u Teala Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı ne yapıyor? Kesiyor, istiğfar etmiyor ve akabinde yine bir ayet daha indiriyor allah Teala. Taizu billah. İnneke lâ tehdi men ehbebne velâkinnallâhe yehdi men yeşâ. Sen sirdiklerini hidayete erdiremezsin. Fakat allah Teala dilediklerini hidayete erdirir. allah Teala dilediklerini hidayete erdirir. Ayetini indiriyor. Böyle gösteriyor ki bu aslında çok iblisçük bir olay. Ve çok çadris almamız gereken bir mesele. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir şahsiyet. Böyle yüce bir şahsiyet. Daveti en güzel şekliyle bilen. İslam'ı en güzel şekliyle tanımış olan. İslam'ı en güzel şekliyle yaşayan, fiilleriyle de yaşayan. Ve insanları da en iyi şekilde tanıyan davetçi insanları davet etmesi için de insanların yapısını da tanımak zorundadır. Her bir insan yapısına göre ona göre muamele etmesi gerekiyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yapılarını bizden çok çok daha iyi biliyordu. Bütün davetçilerden en güzel bir şekilde onlara nazaren en güzel bir şekilde insan yapısını bilen, daveti bilen kimdi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ama buna rağmen kendisi istediği kişileri hidayete erdiremez. Dilediklerini Allah'ın yolunda Allah'ın yoluna ne yapamaz? Sokamaz. Müslüman edemez. Bu tamamıyla Allah'ın elinde olan şeylerdir. Ve bir peygamber dahi olsa sevdiklerini hidayete erdiremez. Dolayısıyla hidayete erdiren, İslam'ı sevdiren, imanı kalplere yerleştiren kimdir? Yüce Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla bizlere düşen Hz. Resulullah Efendimiz'e Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi feyidu ve ma aleyke illel mubin. Sana düşen apaçık iddi etmektir. ve ma aleyke illel belag. Birçok ayetlerde buyurduğu gibi sana düşen sadece iddi etmektir. Anlatmaktır. Sen onların üzerine zorbacı değilsin diyor. Zorbacı olan zorlayan değilsin. Sadece uyaransın, müjdeleyensin, bildirensin, mesajı aktaransın. Dolayısıyla sesle veren kimdir? Allahu Teâlâ'dır. "Walakinnallaha yehdi men yasha." Allah Teâlâ dilediğini hidayet eder. Dolayısıyla Müslüman bir davetçi olarak da insanları zorla hidayete erdiremez. Fakat ona düşen sadece davet etmek, onlar için duada bulunmak Hidayete erişmeleri için Allah'tan niyaz edecek. allah onların göğüslerini açsın ki İslam'a, İslam'a girebilsinler. Aksi halde onlar giremezler. Allah-u kalplerini ısındırmadığı müddetçe o İslam'ı, o imanı kalplerine sokmadığı müddetçe bizim elimizde olan şeyler değildir. Yine bir hadiste de buyurduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnsanların kalbi allah Teala'nın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi onu evirip çevirir. İstediği gibi evirip çevirir. Dolayısıyla kalplerin anahtarı ancak Allah'ın elindedir. O dilediğini açar, dilediğinde kilitler. Dilediği kalbine yapar mühür vurur. Kıtkı kafirlerin kalplerine mühür vurduğu gibi. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Artık onların kalbi kilitlenmiştir. Onların kalplerine perde çekilmiştir. Ve onlar anlamazlar, idrak etmezler. Münafıkların kalbi de hastalıklarla doludur. Ve bu bazen nifak, küfür boyutuna ulaşır. Buna itikadi e, küfür denir. itikadi nifak denir. Küfür boyutuna ulaştığı zaman. Bazen de ameli boyutta kalır, itikadi boyuta ulaşmaz. Ameli boyutta kalır, mesela söylediği zaman yalan söyleyen, söz verdiği zaman yerine getirmeyen, emanetle ihanet eden ve çekiştiği zaman da aşırı giden, düşmanlıkta aşırı giden gibi sıfatlar vermiştir Resulullah Efendimiz'in o münafıklığın sıfatlarını. Dolayısıyla ameli boyutu küfre ulaşmadığını düşünce küfür değildir. Fakat küfre ulaştıran boyutu da vardır nifak. Ve münafıkların da kalpleri hastalıklarla doludur. Ve onların akıbetleri bilinmez. Yani ya tam küfre dönüşür, küfür üzere yaşanlar ve öyle ölürler. Ya da tövbe ederler ve iman üzere ölürler. Ya da nifakın bazı şubeleri üzere yine mümince ölürler. Ama bir takım nifak şubeleriyle beraber ne yaparlar? Bu dünyadan göç alırlar. Ama müminlerin kalpleri ise nedir? Duyarlıdır. İncedir, hassastır. Allah'ın ayetleri karşısında etkilenen, titreyen ve harekete geçendir. Evet. Demek ki birinci şartı neymiş? Unutku vel ikrar. imkanı olup da yani dediğim gibi tat olmayan, dilsiz olmayan bir kişi bu kelimeyi La İlahe İllallah'ın söylemek zorundadır. Müslüman olabilmesi için. imkanı olup da herhangi bir İkirah altında olmaksızın, baskı altında olmaksızın, imkanı olup da bu kelimeyi söylemeyen bir insan olursa, biz buna zahiren Müslüman diyemeyiz. Dolayısıyla bazen, mesela denir ki, falan kişi, falan rahip, Müslüman olmuştur. Fakat gizliyor bunu. Açığa çıkarmamıştır. Bu da falan Hristiyan, falan kafir, Müslümandır ama açığa çıkarmıyor, söylemiyor diye denirse, biz onlardan la ilahe illallah işitmediğimiz müddetçe, bunun doğru doğrultusunda yaşamadıkları müddetçe, biz onları Müslüman olarak iddia edemeyiz, kabul edemeyiz. Çünkü bu şarttır. Bunu söylemek zorundalar. İkrah boyutu yani öldürülme gibi bir ikrah boyutu olmadığı müddetçe, ya da tat olmadıkları müddetçe, bunu söylemek zorundalar. Müslüman kişi bunu söylemek zorundadır. Evet, ikinci şartı uzundur. Bunu inşallah gelecek derse ben bırakacağım. Ee, çünkü bu başlı başına bir derse ihtiyaç duyuyor. Tavutu inkar etme ikinci şartı. Uzun olduğu için inşallah bunu gelecek dersimizde işleyeceğiz. Ben e, bundan sonra öbür dersimize yani sahabenin ahlakına e, döneceğim ve dersimizi oradan tamamlayacağız inşallah.